İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler.